açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Herkese iyi günler Açık Mimarlık'tan. Ben Volkan Taşkın. Bugün e, iki konuğum var. Tasarım Atölyesi Kadıköy yürütücülerinden Sıla Kalp ve Ömer Kanıpak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün e, programda mimarlık sadece konuşmayacağız. Biraz tasarım atölyesi Kadıköy adı altında. E, hem katılımcılık hem e, Kadıköylülük ve bütün bunlar... Bu mimarlık ve bütün konularla nasıl birleşiyor onlara bir kısaca bakacağız. Şöyle başlayalım isterseniz bu hikaye nasıl başladı? Sıla istersen senle başlayalım. Hoş geldin tekrar. Tasarım atölyesi Kadıköy ya da bizim bildiğimiz kısa adıyla TAK sanırım 2013'te kuruldu değil mi? Çok yeni bir organizasyon. 8 ay önce kuruldu. 8 ay önce kuruldu tam şeyini söylemek gerekirse. Nasıl başladı? Şöyle başladı belki biliyorsundur biliyorsun destek platformu kentsel strateji. Ee, bu, bizim bu destek platformu olarak yaptığımız bir süredir e, kentsel dönüşüm modeline ilişkin, yeni planlama yaklaşımına ilişkin çalışmalar vardı. Bu çalışmaların sonuç e, etabında da stratejik tasarım yılı ilan etmiştik 2013 yılını ve tekrar tasarımcılara e, bazı çağrılar yapmıştık. E, yaptığımız bu çağrılardan bize birkaç tane geri dönüş oldu. Bunlardan bir tanesi Kağıthane Belediyesi oldu. Orada tasarımhane diye farklı bir kuruluş, farklı bir oluşum başladı. Diğer bir cevap Kartal Belediyesi'nden geldi. Orada da bir mahalle dönüşümüne ilişkin bir çalıştay süreci ve toplantılar yapıldı mahalleliyle birlikte. Ve asıl en önemli ya da en somut karşılık Kadıköy Belediyesi'nden geldi. Kadıköy Belediyesi ile birlikte bu mekanı tasarım işlevi vererek... ...tasarımcıların buluşma mekanına dönüştürme fikri ortaya çıktı. Burada tabii Kadıköy Belediyesi'nin çok vizyonel bir yaklaşımı olduğunu da vurgulamak lazım, söylemek lazım. Çünkü bu şu anda gerçekten çok örnek olması gereken... ...diğer belediyelerin de çok gıptayla baktığı, kendi ilçelerinde de gerçekleştirmek istedikleri bir modele doğru ilerliyor. Yani fikir böyle çıktı. Aslında fikir olarak şöyle bir mekan vardı... İşte daha somut me, me, olarak mekandan me, me, me, me, me, me, me, me, <gülüyor> ayrıca bahsedeceğiz. O da çünkü bence önemli bir parametresi bu işin. Ee, Aslı belediye o zaman size aslında yani şöyle bir şeyden belki de dinleyicileri de biraz da bilgi bilgilendirme açısından olabilir. Siz 2013 ve öncesinde çok farklı belediyelerle çalıştınız Türkiye genelinde. Ee, çeşitli çalışmalar yaptınız. Uzun süreli temaslarınız oldu ee, ve belediyeleri aslında bir nevi ortak çalışma. E, disiplinini e, platformunu yaratmaya çalıştınız bunun içine şehir plancıları da girdi e, mimarlarda girdi gerekirse endüstri tasarımcıları işte halktan katılımlar oldu yani ben de işlerinizi takip eden ve gerektiğinden hani kendimizce de katkı yapan birisi olarak hani işin bu tarafını şey yaptım ama bundan sonraki vizyonda artık belediyeler özelinde farklı yaklaşımlar çıkmaya başlamış senin söylediğinden bu anlaşılıyor ve tak sanki Kadıköy'le sizin o ortak bir araya gelip kafa patlatmanızın ortaya çıkan bir yaklaşım gibi değil mi? Bizim yaklaşımımız şu aslında temel ihtiyaç dönüşüm sürecinde şu an yaşadığımız dönüşüm sürecinde tasarımcıların bilfil bu sürecin içine girmeleri, katkılarını yapmaları ve kötüye doğru değil iyiye doğru dönüşümün sağlanması. Daha iyi tasarımla, daha uygulanabilir, daha maliyeti düşük, iyi tasarlanmış bir dönüşüm modeline doğru gitmeye çalışıyoruz. Bu nedenle belediye ile tasarımcıları bir araya getirmek her zaman bizim temel amaçlarımızdan bir tanesi tak bunun e, somut hani entegremeye bürünmüş e, hali e, olma yolunda şu anda çok güzel e, Ömer peki sen hangi noktada devreye girdin çünkü e, aslında şimdi birinizin yani Sılanın e, kent plancısı olması ve stratejik tasarımla hani uğraşması senin ise hani zaten biliyordur herkes hani arketera dolayı zaten Hı -hı sektörel medyaya bir girişim vardı. İşte artık kendi bir mimar olarak işte projeler, tasarımlarla uğraşıyorsun ve şimdi bir de TAK'ta artık yürütücülerden uh -huh. birisin kurulduğundan evet. beridir. Ve sen de bir mimar gözüyle bütün bunlara bakıyorsun. Senin e, bu sürece dahil olman ve bu bakışın nasıl oldu? Bu? Kısaca ee, bir onu da alalım. 2012'nin sonlarına doğru yani bu TAK fikri ortaya çıkmaya başladıktan Hı -hı. sonra e, işte kentsel cin yöneticisi ve kurucusu Faruk ve e, Sıla'nın işte bana yaklaştıktan sonra işte böyle bir şey kuruluyor. Destek olur musun diye bir e, soruları vardı. Ben de sebe sebe tabi dedim. yani Zaten e, böyle bir vizyoner fikir e, kolay kolay harcanacak bir şey değil. E, i̇yi bir fırsattı hem de. E, benim için de uygun bir zamanda doğrusu. E, işte Bahçeşehir'deki öğretim görevliliği sırasında yürütülebilecek bir çalışmaydı. E, ve direkt olarak başladık. Kuruluşunda birlikte yaptık. Yani programları birlikte oluşturduk. En evet, başından evet, böyle birlikte çalışıyoruz. Şimdi programlar dediğim güzel bir nokta. Şimdi 8 aylık aslında kısa bir geçmişi ve çok yeni bir kurum olmasına rağmen, önümde şu anda açık kağıtlara bakıyorum. İnanılmaz sayıda farklı program var. Programdan önce bunları 3 tema üstünden hani anlatmıştınız bana. Ömer Hı -hı. sen buradan devam edebilir misin? Yani Tabii programlara ayrıca özel birkaç tanesine detaylı gireceğiz ama evet. şu üç temayı bir bana açıklayabilir misin? Şimdi 12 program var. Aslında bu programlar birbirinden çok kesin sınırlarla ayrılmış değil. yani Bizim yaptığımız bir etkinlik birkaç programın içinde de yer alabilir. Kesişim kümesinde yer alabilir. Hı hı. Ama temel olarak 12 program içinde toplamaya çalışıyoruz. Bize gelen her türlü fikri veya öneriyi. Bunlardan 4 tanesi tasarım ağırlıklı programlar. Yani sonuçta Elimizde bir tasarım ürünü ortaya çıkıyor. Bu büyük ölçekli bir kentsel model de olabilir. Küçük ölçekli endüstriyel tasarım ürünü de olabilir. Diğer üç tanesi araştırma ağırlıklı programlar. Daha çok burada Kadıköy'ü algılayabilecek ve anlayabilecek şekilde bazı görsel materyaller çıkmasını umuyoruz. Bu illa bir şey, görsel olmak zorunda değil aslında. Yani yazılı bir şey de olabilir ama maksat Kadıköy'ü nasıl daha iyi algılayabiliriz ve algılatabiliriz. Ya aslında şöyle gruplayabiliriz yani tasarım programları tasarım bilincini aşılamayı ve Kadıköy'de yaşam kalitesini arttırmayı, arttırmayı. amaçlıyor. Araştırma programları bir Kadıköy arşivi oluşturmayı amaçlıyor. Ki bu aslında tüm İstanbul içinde çok önemli bir eksik. Hani evet. Kadıköy özelinden de öte. E, hı hı. Kent arşivlerinin çok olması. Üçüncü program. Katılım programları da Ömer açıklayacak. Onlar da mahallelilik bilincine sahiplenmeyi, arttırmayı amaçlayan programlar. Ee, yani katılım programları daha çok e, yerel halkla birlikte yaptığımız programlar. Yani e, biz onlara bir model öneriyoruz. Onlarla birlikte yapabileceğimiz şeyler Şimdi o zaman şöyle yapalım hani programın da şey mimarlık temelli programı olduğu için tasarımcılarla başlayalım bu programlardan mesela beni en çok heyecanlandıranlardan birisi olan kıyı köşeyle başlamak istiyorum. İlk kıyı köşe çalışmasını yaptınız biraz onun formatından bahsedelim amaçlanan neydi? birkaç örnek yerden belki bahsedebiliriz takibi kolay olsun diye ve e, nasıl sonuçlandı bir yarışmaya dönüştü sanırım bu işin sonu e, Katılımcılara baktım bayağı zengin bir katılım vardı farklı ekipler katıldı e, tecrübeli mimarlar gençler öğrenciler hı hı. E, hani şahsen benim fikrim çok olumlu geçti yönünde siz ne düşünüyorsunuz e, biz de aslında beklediğimizden daha fazla bir katılım oldu. E, Evet kıyı köşe programı e, isim itibariyle belki Türkiye'de ilk defa uygulanan bir şey ama yani yurt dışında belki çok uygulanmış bir model. E, kent ölçeğinde biraz ihmal edilmiş kıyıda köşede e, kalan, kıyıda köşede kalan e, niş e, kentsel nişlerin tasarım yoluyla biraz daha kamusal mekanlara dönüştürülmesi ve daha çok e, potansiyellerin ortaya çıkartılmasına yönelik bir program. E, ve biz e, ilk etapta e, bunun bir on Tane nokta belirledik Kadıköy'de Moda ve e, Yer Denemeni Bölgesi'nden ve e, bu 10 noktayı e, tasarımcılara açık çağrıyla ile duyurduk. İşte bu köşeler e, gördüğünüz gibi biraz ihmal edilmiş köşeler. Siz bunlara nasıl bir katkıda bulunarak bunları kamusal mekanlara dönüştürebilirsiniz diye sorduk. E, ve yüze e yakın proje geldi 80 ayrı ekipten. E, Dediğim gibi bunların içinde çok genç tasarımcılar da vardı, öğrenciler de vardı. ...ofisini açmış, artık yolunu almış e, profesyonel mimarlık ekipleri de vardı. E, aslında e, hem mimarlara hem de endüstriyel tasarımcılara açık bir program. Yani ikisinin arasında bir e, ölçekte seyrediyor. Ve sonuçlardan gayet memnunuz. E, ve şu anda ikincisine başladık. Dediğin gibi biz buna bu kadar katını beklemiyorduk. Çünkü e, sonra düşündük neden bu kadar beğenildi, sevildi... Türkiye'de tasarımcıların kamusal mekana dokunabilecekleri kamusal mekan için fikir üretebilecekleri çok fazla mecra olmadığını fark ettik daha sonra Bu nedenle hem uygulanabilir projeler olması çok düşük maliyetli basit projeler ama o mekandaki sorunu doğru tespit ettiğin durumda o mekanı çok iyi canlandırabilecek projeler yani ben, geldi. Yani, bana da bana da o yaklaşım ...hani bu katılımı arttırmış gibi geliyor. Evet. Ben de size o konuda katılıyorum. Ee, projelerin, sergilenen projelerin hepsini detaylıca inceleme şansım oldu. Ee, benim de gördüğüm şey... ...hakikaten de böyle bir ara ölçek tasarımı dersin? Kıyıda köşeyi nasıl hani anlatmak lazım belki Hı -hı. daha şey anlamda... ...bunun isminde yani koymak gerekecek belki ileride ama... E, ...gerçekten Türkiye'de bununla ilgili bir eksik varmış. Ve hani o... E, Bazen başka ülkelerdeki şehirlerde dolaştığımız hani bir köşeyi dönünce seni şaşırtan bir şey görürsün. Ufak tefektir. Belki ölçeği çok büyük değildir. Belki bir sagrada familia çıkmaz orada ama işte özenle tasarlanmış bir bank çıkar. Ya da şey küçük bir kentsel numara vardır orada. Ya da bir tasarımcı sadece değmiştir Ya da halk kendisi bir şey yapmıştır. Onu yakalaması yani o tadı yakalayan projeler vardı arada. Ben de çok başarılı buldum açıkçası. Şöyle de bir arayüz oldu bu kırk köşe. Sadece mimarlar değil, şu an çok farklı disiplinlerin bir arada ortak fikir ve proje üretebilecekleri bir ölçek. Mesela belki üçüncüsünü iletişim tasarımcılarına yönelik yapacağız. Hmm. Etkileşim tasarımcılarına yönelik yapacağız. Çok düşük bir bütçe ödül koyacağız ve o ödülle alan kişi onu uygulamak zorunda olacak. Bu bir köşedeki bir dijital oyun da olabilir. Sadece müzikli bir canlandırma, bir enstelasyon da olabilir. Tamamen katılımcıya kalmış yani bu kıyı köşe öyle bir ara ölçek oldu ki bizim de farklı mimarlıktan öte işte ürün tasarımından öte çok farklı sektörlerle de tanışmamızı sağlayan bir ölçek oldu. O zaman kıyı köşeyi şöyle kapatalım isterseniz e, programı takip edenler de e, isterlerse not alsınlar. İkincisi başlıyor sanırım. Hı hı. E, siz bir çağrı yaptınız. Eğer sizin de düşündüğünüz bir yerler varsa kıyıda köşede kalan Kadıköy ilçesi içerisinde bize bildirin diyorsunuz. Nereden size ulaşabilirler? E, web sitesinden duyurabilirdik. E, info at e, kadiköytasarım.org adresine e-mail e atabilirler. E, bir harita var oraya da işaretleyebilirler. Biz gelen her öneriyi zaten haritada işaretliyoruz ama en kolay yolu e-mail üzerinden. İlk aşamada programlardan çok kısa bahsediyorduk. Kıyı köşeden bahsettik. Şimdi de gelelim 3x3'e. Ee, bu aslında TAK'tan da önce devam eden bir çalışma. Sıla bize, bize biraz bu 3x3'ü ada mahalle kenti anlatabilir misin ve TAK'ta bunlar nasıl geliştiler? Hı hı. Destek platformu olarak 2011 yılından beri yaptığımız birkaç çağrı var. 2011 yılında üç ada bir ada modelini kamuoyuna sunmuştuk ve çeşitli alanlarda İstanbul'un alanlarında adalarda test etmiştik. Daha sonra 2012 yılında mahalle ölçeğine geçip bu sefer mahalle ölçeğinde tasarım çalıştayları yapmış ve mahalle için dönüşüm kriterlerini tartışmıştık. Ve son olarak da bu yıl kent diye bir çağrıyla bu sefer kent ölçeğinde stratejileri tartıştık. Şimdi bu üç yaklaşımı, bu üçlü yaklaşımı Kadıköy'e adapte ettiğimizde neler ortaya çıkıyor? Kadıköy'ün kapasitesi nedir? Dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak problemler, muhtemel problemler nelerdir? Bunları anlamaya yönelik başlattığımız bir program. Üç tane ada seçtik Kadıköy'den, üç tane mahalle seçtik ve Kadıköy'e ilişkin. Çünkü burada kent dediğimiz ölçek aslında Kadıköy'ün tamamı ee, kente ilişkin dönüşüm ve gelişim stratejileri. Hangi, hangi mahalleler? Adaları anlatması zor mahallelerle ilgili bilgi verebiliyor musun? Seçtiğimiz mahalleler Hasanpaşa, Osmana ve Fener Yolu mahalleleri. Buralarda e, ve üç tane de adada farklı ekipler projelerini geliştirdiler. E, burada bu projeleri yine ortak çalıştaylarda tartıştık. Aynı zamanda bu sefer yatırımcıların da fikirlerini aldık. Ve bu projelerin seçimlerini de yatırımcılar yapacaklar. Ee, halkın genel bir katılımı oldu mu bu sürece? Çok kısa onu merak ediyorum. Ee, çünkü ilgilerini çekebilecek konular da vardı bence. Şu aşamada amaç dönüşüm kapasitesini anlamak ve tasarım ilkelerini belirlemek olduğu için. Halka... Daha, daha yukarıdaki temel evet. hani biz bu dönüşüm modelini nasıl sunabileceğiz aslında tartışması olmuş o zaman evet. değil mi? Daha Anladım. çok imar planına ilişkin kodları Anlıyorum. belirlemeye yönelik bir program. Anlıyorum. E, Tasarlatak e, s, arada bahsetmiştin. Burada da ilgili bize bir bilgi verebilir misin? Bu da da heyecan verici şeyler oluyor anladığım kadarıyla. Tasarlatak programının amacı Kadıköy'de bir e, Kadıköylülük bilincini yükseltmek, tasarım ve Kadıköy kelimelerini yan yana getirmek için tasarımcılar yaptığımız çağrı. Kadıköy'den ilham alan ürünler tasarlanıyor. Bu aslında Ömer'in bahsettiği her ölçeği kapsayan ve evet. e, biraz hani endüstri tasarımcıları da girsin. Ya da sadece hani herhangi bir mesleğe sahip olmasına gerek yok. Sadece bir fikri olan insanlar gelsin, kendi şey yapsın. Bu biraz daha geniş katılımlı bir şey. Tabii tabii. Evet. Yani grafik mi? tasarımcılar da katılabilir buna. İşte herhangi bir şekilde tasarım disiplini eğitimi almamış ama bu konuda izlenmeyi ve becerisi olan kişiler de katılabilir. Maksat Kadıköy deyince neden ilham alıyorsun ve Kadıköy deyince aklına ne geliyorsa onu bir görsel olarak yansıt. aslında çok heyecan verici fikir bunun katılımı ne oldu nasıl bir süreçte ilerliyor ona da ciddi boyutta bir katılım oldu hiç beklemediğimiz kadar hatta katılımlar o kadar iyiydi ve o kadar fazlaydı ki bu başka bir sonuca evrildi şu anda Öyle bir mi? evet tak dükken sürpriz açılacak. Tarihi çarşıda burası hem Kadıköy'e gelen turistler için bir info point olacak hem e, ürünlerini burada tasarlamak ve e, satmak isteyen tasarımcılar için bir e, nokta olacak. Yani amaç hem yine tasarımcılar için bir e, iş yaratma imkanı hem de düşündüğümüz şey oran aynı zamanda bir workshop olarak bir atölye mekanı olarak da çalışması ve e, yine ufak çaplı bir buluşma mekanı olması aslında o zaman şöyle olmuş, 8 ay olmasına rağmen Tak hemen sanki kendi ilk çocuğunu doğurmuş gibi oldu kendi yaptığı çalışmalardan. Evet, evet. Bu işlerin ne kadar aslında verimli ve yoğun katılımlı olduğunda güzel bir örnek. Kıyı köşe belki çok mimar bazlı bir çalışma oldu ama bu tasarla Tak'ta benim gördüğüm katılımcılar herhangi bir disipline bağlı değillerdi. Aralarında her türlü insan vardı ve evet. bu kadar yoğun ve verimli bir çalışma olması çok güzel olmuş tabi küçük ölçekli olunca e, ürün e, tasarımı olunca sonuç almak daha hızlı olabiliyor yani evet evet var. zaten bu kıyı köşe ve taktan bu anlaşılıyor yani doğru evet. ölçeyi yakaladığımız zaman sanki yani bizim belki de e, mimarlık camiasında da bir sıkıntımız o hep yani kendimizi fazla üst ölçeklerden evet. ifade etmeye çalışıyoruz üst perdelerden konuşmaya çalışıyoruz ama belki de doğru ölçek bulunduğu zaman hem katılım hem uygulama çok daha kolay oluyor başka bir şeyden merak ben merak, merak ettim başka bir programda Film Tak. Ee, bu biraz da sanırım Kadıköy'ün artık hani en çok konuşulan yerlerinden Fikir Fikirtepe ile ilgili. Bununla ilgili bana biraz bilgi verebilir misiniz? Neler yapıldı, neler edildi? Bu çok daha farklı bir çünkü program. Aslında sadece Fikirtepe ile ilgili değil. E, Takın binasının eski e, yerleşiminin Özen Sineması olmasıyla da ilgili. Evet, ee, o, o bilgiyi atladık. Onu da evet. çok kısaca anlatabilir misiniz? Çünkü o dönüşüm de bence önemli bir şey. Yel değirmenindeki aslında o sinema kullanılmıyordu değil mi? Taktan önce en son yani metruk halde bir yapıydı. Evet, evet. Yani çatası çökmüş durumdaydı hı hı. ve harap bir durumdaydı. Belediye burayı uzun vadeli kiralayıp renova etti. Ya aslında takın kendisi de mekansız olarak bir dönüşüm <gülüyor> hikayesi başarılı bir dönüşüm <gülüyor> hikayesi. Metruk halde yer değirmeninde unutulmuş bir yapı. Evet ee, geçmişinde özen sineması olan bir yapı, o yüzden de geniş hacimli bir yapı. Hı hı. Ee, sizin sayenizde, sizlerin emeğiyle, belediyenin desteğiyle tasarımcıların ve halkın buluştu, fikr olan hı hı. herkesin buluştu bir mekana dönüşüyor aslında. Evet. Biz de istiyoruz ki buranın film işte bu belleklerdeki bu imajı silinmesin. Bu nedenle özellikle film tak programını başlattık ki hı hı. burada film gösterimleri yapıyoruz. Hem tasarımcılara yönelik hem mahallelileye yönelik gösterimler oluyor. Tabii ki söylemeye gerek yok ama buradaki bütün ücret, yani bütün etkinlikler, gösterimler, her şey ücretsiz evet. ve herkesin katılımına açık. Ee, tabii Tak programının sadece film gösterimi değil bir de film yapma boyutu var. Ee, Kadıköy bir dönüşüm süreci içinde dedik, Fikirtepe dönüşüm süreci içinde. Bu süreci kayıt altına almak için, e, belleklerde korumak için bir film atölyesi başlattık. Yaklaşık bir ay süren bir atölye oldu. Almanya'dan bir yönetmen, görsel antropolog arkadaşımız geldi. Fikirtepe'den iki tane sosyolog, bir şeyi plancısı arkadaşımız. Böyle bir ekip kurup Fikirtepe'den altı tane çocukla bir araya geldik. Ve onlara beş haftalık bir kamera ve fotoğraf eğitim verildi. Bu eğitim sonunda, sonunda da onlara dedik ki bize kendi hikayenizi anlatın. Hiçbir yönlendirme yapmadık. Zaten çok yaratıcılar ve bize çok... Net duru bir biçimde kendi hikayelerini neler hissettiklerini, nelerle karşılaşacaklarını ve fikir tepenin anlattılar, kaydettiler. Beş tane film ortaya çıktı. Kısa Bunların filmler. gösterimi yapıldı mı? Ne durumdalar? Bunların ilk gösterimini cumartesi günü yaptık. Hı -hı. Gelmeyen herkes feci biçimde kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. Başka gösterimler olacak mı? Olacak, o zaman o... evet mutlaka olacak. Onları sanırım web sitesinden takip edebiliyoruz çünkü bir e, takviminiz var orada etkinliklerin evet. hepsini gösteren. Maşallah zaten her haftada 3-5 etkinliğiniz oluyor yani bayağı yoğun gidiyor. Bütün bu programların toplantıları, teslimleri. Şimdi programın sonuna geliyoruz. Bütün bu programlardan bahsediyoruz. Yani önümde 12 tane, 16 tane pardon program var. 12. 12 pardon. Hı -hı. <gülüyor> Hepsiyle ilgili ne yazık ki süremiz yetmeyecek. Şu kalan son birkaç dakikamızda isterseniz şöyle bir şey yapalım. 2014'te de bu tak sanırım aynı hızda devam ediyor. Ee, Biz 2014'te Kadıköylüleri neler bekliyor ve İstanbulluları genelde tak üstünde? 2014'te şu an aklımızda temel olarak iki konu var. Bunlardan bir tanesi mahalle ölçeğine e, yoğunlaşmak. E, 2013 yılı bu 8 aylık süreç bizim için bir anlama süreciydi. Şimdi mahalleleri anlayıp mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik e, bu programları tasarlayacağız, oluşturacağız. Biraz e, şu anda işte bir analiz çalışmaları yapıyoruz. Mahalleleri öğreniyoruz. Daha sonra yeni bir bakış açısıyla mahallelerde performans kriterleri ya da yaşanabilirlik endekslerini çıkaracağız. Dört tane tema var. Yani Kadıköy e, cazip bir ilçe, e, duyarlı Eyalı. bir ilçe, yenilenen bir ilçe ve kolay bir ilçe. Hı hı. Dolayısıyla bu dört tema kapsamında mahallelerin kriterlerini ortaya koyup hepsini ölçeceğiz. En böylece mahalleler arasındaki farklılıkları ve hangi mahallenin neye ihtiyacı olduğunu ortaya çıkarıp e, projelerimizi programlarımızı buna göre devam edeceğiz. Ya da, ya da bazı mahallelerin niye o şekilde geliştiği belki de o performans kriterlerinden ortaya çıkmaya Aynen. başlayacak. Çünkü yan yana iki mahallenin çok yani farklı yaptık gelişimi var. Yani yaptıklarımız aslında bir anlamda belediyeye yol gösterecek e, rehberler olacak. Yani belediye e, bazı mahallelerde... E, eksikleri görecek onları tamamlayacak bazı mahallelerde fazlalıkları görecek oradan oraya aktaracak yani aslında belediye biraz yol gösteren haritalar çıkartıyoruz evet, aslında bu başka bir açıdan da şunu gösteriyor Türkiye'deki e, plancılığın imar planına sıkışmış halini biraz açıp başka ifadelerini başka yöntemlerini ve daha sağdan performans alma üstüne giden modelleri aslında siz burada evet. ortaya evet. koymaya çalışıyorsunuz da ayrıca hani taktan da mamus olarak bir önemi var Şahsi kanaatim evet. konuda. Başka neler var? İkinci e, önemli etkinlikte Taks Kaks olacak. Dediğin gibi imar planlama yaklaşımı ve Taks Kaks yaklaşımıyla bütün kentler şekillendi. Şimdi 3x3'ten aldığımız deneyimle bu sefer Kadıköy için ilkeleri, e, tasarım ilkelerini tartışacağız. E, sen bahset istersen Yemel Yani yeni e, kent dokusu nasıl ortaya çıkacak? Sonuçta üzerinde büyük bir baskı var dönüşümle ilgili. Ee, sokak dokusu değişiyor, kent dokusu değişiyor ve yapı tipolojisi değişiyor. Ee, çok hızlı bir değişim var ve bununla ilgili elimizdeki sadece taks ve kaks oranları yetersiz kalıyor. Ee, dolayısıyla mimarlardan ve şehir plancılarından yardım istiyoruz. Yani e, nasıl bir e, yeni imar düzeni gerekiyor, nasıl bir oran düzeni gerekiyor biraz O zaman, o zaman şöyle bir açık çağrı da yapalım buradan. Ee, siz zaten bu olaylar netleşince bilgileri vereceksiniz evet. ama... E, İstanbul ve Kadıköy özelinde yaşayan bütün e, meslek uzmanlarından e, TAK'a gelip e, bu konuyla ilgili çalışma yapmasını istiyoruz. Çünkü bu hakikaten çok önemli bir konu. Bu programlarda defalarca bahsettik. 7 milyon konut ve milyonlarca metrekarelik kent alanı bundan sonraki 10-15 yılda dönüşecek. E, ve bununla ilgili aslında şunu da net söylememiz gerekiyor. Kimsenin aklında bir yol haritası yok. Hükümetlerden tutun e, bu işin bürokratlarına kadar. Ve bu iş yine sonuçta e, sokak ölçeğinde, mahalle ölçeğinde çözülmesi gereken bir şey olacak. E, ve inşallah belki de kapanırken böyle toparlanmamız iyi olacak. Bu tarz açık çağrıları arttırmak gerekiyor. Evet. E, Slabana şundan bahsetmiş. Sanırım başka belediyeler de bu tak tak örnek olmaya başladı. Başka belediyeler de ilgileniyor. Hı hı. E, belki onlara şöyle bir açık çağrı... Başka çağır... kentler de ilgileniyor. E, başka hatta. kentler de ilgileniyor. Bahsetmiştim çok kısa olarak. Bence bütün belediye başkanlarına bunu da söylemek lazım. Bu tarz modelleri incelesinler, takı incelesinler. Gelsinler kapıları her zaman açık. Eski özen sinemasındalar. <gülüyor> ee, çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Ee, aslında takla ilgili 3-4 program yapsak anca biter. Çok ciddi bir 8 ayda çalışma olmuş. Ee, sizden ricam ve temennim 2014'ün daha da iyi geçmesi. Özellikle seçim yılı olduğu için... <gülüyor> Bundan sonra gelecek yeni yönetimin de Kadıköy yönetimi hangi partiyada hangi şeyden görüşten olursa olsun bu çalışmayı desteklemesi. Çok teşekkürler Sılar, çok teşekkürler Ömer. Teşekkürler. Teşekkür ederiz sağ olun. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teknik masaya da kolay gelsin. İyi, iyi günler. Iyi. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Arzu Acar düzenliye teşekkür ederiz.